Bir gün öğretmen elinde mavi bir çantayla sınıfa gelir ve bunun oyun çantası olduğunu söyler. Ardından çantanın içinde ne olduğunu tahmin etmelerini ister. Başta öğrenciler çantanın sıradan eşyalar içerdiğini düşünse de öğretmen hayal güçlerini kullanmalarını ister. Bu istek sınıfta büyük bir yaratıcılık dalgası başlatır. Moni, çantadan bir elma çıkabileceğini hayal eder ve ardından öğretmen elma olsalardı hangi hayali kuracaklarını sorar. Öğrenciler bu soruya farklı cevaplar verir. Moni elmalı kurabiye, Taci elma suyu, inci ise elma reçeli olmak istediğini söyler. Öğretmen çantayı sınıfa bırakır ve bir ödev verir. Yıl boyunca hayal güçlerini kullanarak çeşitli oyunlar tasarlayacak ve yıl sonunda bu oyunları sergileyeceklerdir. Çocuklar bu fikre heyecanla yaklaşır ve çalışmalara başlarlar. Çanta onların hayallerini simgeler hale gelir. Bu hayallerin birinde Moni, ''Çantamdan fil çıktı.'' diyerek oyuna başlar. Çocuklar fil gibi dolaşır, nehirlere gidip su içer, otlar yer ve hortumlarıyla yıldızlara ulaşmaya çalışır. Hikaye boyunca öğrenciler farklı hayaller kurar. İnci, her yaprağı farklı renklerde olan ve konuşabilen bir çiçek hayal eder. Mete, ailesiyle küçük bir gölette yaşayan kocaman bir balina olduğunu düşünür. Taci ise kendisini tırkopi adlı bir fotokopi makinesi olarak hayal eder... Ve her şeyi taklit edebilme özelliğiyle öne çıkar. Çocuklar hayallerini oyunlara dönüştürerek hem eğlenir hem de yaratıcılıklarını geliştirir. Hikayede başka oyunlar da yer alır. Çocuklar hayali kartopu oynar, topsuz basketbol maçları yapar ve hatta hayal olimpiyatları düzenler. Bu olimpiyatların ödülleri bile tamamen hayal ürünü madalyalardır. Kitabın sonunda Moni ve arkadaşları tüm çocukları bu eğlenceli olimpiyatlara davet eden bir davetiye hazırlar. Çantamdan Fil Çıktı Çocukların hayal gücünün sınır tanımadığını anlatan bir hikayedir. Basit bir olay örgüsüyle yazılmış olsa da, eserin içeriği oldukça zengindir ve okurların ilgisini çekmeyi başarır. 8-9 yaş grubuna hitap eden bu kitap, hayal gücünü serbest bırakmanın ve eğlenceli bir şekilde öğrenmenin önemini vurgular. Şimdi sizlere yalnızca YouTube kanalımızın değerli izleyicilerine özel olarak hazırladığımız ''Çantamdan Fil Çıktı'' hikayesinin benzersiz bir versiyonunu seslendireceğiz. Hazırsanız büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte karşınızda ''Çantamdan Fil Çıktı'' özel versiyon. Keyifli seyirler dileriz. Umarım hoşunuza gider. Sınıf sıradan bir pazartesi sabahı yeni ders yılına başlamıştı. Çocuklar tatilden döndükleri için hala biraz heyecanlı ve enerjiktiler. Ama sıradan görünen bugünün unutamayacakları bir maceraya dönüşeceğinden haberleri yoktu. Kapı yavaşça açıldığında içeri sınıf öğretmenleri girdi. Elinde büyük, parlak mavi bir çanta taşıyordu. Çanta renginden dolayı hemen dikkat çekiyordu ve öğretmenin yüzündeki gizemli gülümseme çocukların merakını iyice artırmıştı. ''Günaydın çocuklar'' dedi öğretmen çantasını masanın üzerine koyarken... ''Günaydın öğretmenim.'' diye karşılık verdiler ama gözleri çantadaydı. Moni parmağını kaldırarak ilk soruyu sordu. ''Öğretmenim, o çantada neyin nesi? İçinde ne var?'' ''Bu! Oyun çantam! İçinde ne olduğunu tahmin etmenizi istiyorum.'' dedi öğretmen göz kırparak. ''Ama sıradan tahminler yok. Hayal gücünüzü kullanacaksınız. Kalem, kitap, silgi gibi şeyler söylemek yasak.'' Taci kaşlarını kaldırdı. ''Hayal gücümüz mü?'' Yani gerçek olmayan bir şey mi? Evet Taci, bugün hayal kurmanın sınırlarını zorlayacağız, dedi öğretmen. Hadi bakalım başlayın tahmin etmeye. Çocuklar heyecanla ellerini kaldırmaya başladı. Bir top olabilir, dedi Mete. Hayır bu çok sıradan, dedi öğretmen başını iki yana sallayarak. Moni atıldı. Bence bir elma olabilir. Öğretmen gözlerini Moni'ye çevirdi ve gülümseyerek, elma ha, çok ilginç. ''Peki Moni, bu elma olsaydı hayalindeki en büyük şey ne olurdu?'' diye sordu. Moni bir an durup düşündü, ardından parlak bir fikirle, ''Bir öğrencinin beslenme çantasındaki elmalı kurabiye olmayı isterdim.'' dedi gururla. Tüm sınıf kahkahalarla doldu. Taci hemen ekledi. ''Ben de elma suyu olmak isterdim. Yaz sıcağında herkesin içmek istediği buz gibi bir içecek. İnci, gülümseyerek, ''Bense elma reçeli olurdum. Tatlı tatlı kavanozlarda yaşardım.'' dedi. Öğretmen memnun bir şekilde çocukların yaratıcılığını izliyordu. İşte bu, hayal gücünüzü serbest bırakmanın ilk adımı. Ama asıl macera şimdi başlıyor. Çantayı size bırakıyorum ve bir görev veriyorum. Bu çantadan çıkan şeylerle yıl boyunca hayal ettiğiniz oyunları oynayacak, sonunda da bir gösteri düzenleyeceksiniz. ''Peki ya bu çantada ne var?'' diye sordu Moni, merakla. ''Bunu sizin hayal gücünüz belirleyecek. Hadi, kim ilk başlamak ister?'' Moni hemen ayağa fırladı. Ben, ben çantadan bir fil çıktığını hayal ediyorum," dedi, kollarını bir filin hortumu gibi yaparak. Çocuklar bu açıklama üzerine hep birden gülmeye başladılar. Tacide hemen fil gibi davranmaya başladı. Ben de filim, hortumumla yıldızları topluyorum diye bağırdı. Mete yere çökerek, "Ben taze otları yiyorum," dedi. İnci gözlerini kapattı ve hayal kurmaya başladı. ''Hepimiz filleriz ve gökyüzünde yüzen bir adada yaşıyoruz. Bu ada tamamen elma ağaçlarıyla dolu. Ama kötülük kraliçesi bu ağaçları kurutmaya çalışıyor.'' Çocuklar heyecanla birbirlerine bakmaya başladılar. Öğretmen gülümseyerek araya girdi. ''Harika bir hikaye. Şimdi bu kötülük kraliçesine karşı nasıl mücadele edeceğinizi düşünün.'' ''Taci kollarını havaya kaldırarak, hortumlarımızla gökyüzünden yağmur getiriyoruz ve adayı kurtarıyoruz.'' diye bağırdı. Yağmur yetmez dedim oni. Kraliçeyi de yakalamalıyız. Mete başını salladı. Belki onu elmalarla kandırabiliriz. Ona en tatlı elmaları veririz ve kötü olmaktan vazgeçmesini sağlarız. Bütün sınıf bu fikre bayıldı. Hikaye hızla gelişti ve herkes bir rol aldı. Kimisi kötülük kraliçesini oynadı, kimisi de adanın kahraman filleri oldu. Çantadan çıkan fil fikri artık dev bir oyun haline gelmişti. İkinci bölüm. Hayal gücü olimpiyatları. Bir hafta sonra öğretmen yeni bir oyun önerisiyle geldi. Çocuklar harika bir fikrim var. Neden bir hayal gücü olimpiyatı düzenlemiyoruz? Herkes kendi hayalini bir spor dalına dönüştürsün. Çocuklar heyecanla birbirlerine bakmaya başladılar. Moni parmağını kaldırdı. Ben yıldız toplama yarışması yapacağım. Hortumlarımızla gökyüzündeki yıldızları toplayacağız. Taci atıldı. ''Benim yarışmamda herkes kendi hayalini fotokopiyle çoğaltacak. Herkesin hayalleri görünür olacak.'' Mete bir an düşündü, sonra kıkırdayarak, ''Ben kocaman bir balina olduğumu hayal ediyorum. Ama bu balina minik bir gölette yaşıyor. Yarışmam da gölette yüzme yarışı.'' dedi. İnci gülerek ekledi, ''Benim yarışmam çiçek yapraklarını en hızlı şekilde renklendirmek olacak. Her yaprağı farklı bir renge boyayacağız.'' Sınıf, hayal gücüyle dolup taşmıştı. Olimpiyatlar için bir haftalık hazırlık sürecinden sonra, her çocuk kendi hayalini gerçeğe dönüştüren bir oyun geliştirdi. Hayali madalyalar hazırlandı ve olimpiyat günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Sonuç Yıl sonunda çocukların düzenlediği büyük gösteri, tüm okulda yankı uyandırdı. Fil adasında yaşanan macera, Hayal gücü olimpiyatları ve daha birçok yaratıcı etkinlik izleyicileri büyüledi. Gösterinin sonunda Moni, sahneye çıkarak son bir konuşma yaptı. Biz bu çantadan bir fil çıkardık ama aslında çok daha fazlasını başardık. Hayallerimizi özgür bıraktık ve onlarla oynadık.